Kurt'la köpek. Kurdun biri açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Çünkü hiç av bulamıyormuş. Köpekler koyun sürülerini çok iyi koruyorlarmış. Kurt sürüden belki bir kuzu kaparım diye çok uğraşmış ama boşuna. Bir gün yolda bir köpekle karşılaşmış. Köpek hem kocamanmış hem de semizmiş. Kurt... <gülüyor> Tam ağzıma göre bir lokma. Şunu parçalayıp bir güzel yiyeyim. Ama son anda ya o beni parçalarsa diye korkmuş. Bu yüzden alttan almış, tatlı sözler söylemeye başlamış. Köpeğin semizliğini öve öve bitirememiş. Köpek. İstersen sen de benim gibi semiz ve mutlu olabilirsin. Ormandan ayrıl. Soydaşlarının halini görmüyor musun? Hepsi açlıktan öldü ölecek. İyisi mi sen benimle gel. Benim kaldığım çiftlikte yaşa. E peki, çiftlikte yaşamımı kazanmak için ne iş yapacağım? İş filan yapmayacaksın. Efendilerine kuyruk sallayacaksın. Ev halkına şirin görüneceksin, o kadar. Böylelikle avlanmak zahmetinden de kurtulmuş olacaksın. Karşılığında çok güzel yemekler yiyeceksin. Piliç kemiklerinden tut da güvercin kemiklerine varıncaya dek. Çeşit çeşit yemekler. Kurt bu öneriye çok sevinmiş. Sevincinden zil takıp oynayacakmış neredeyse. Peki seninle geliyorum. Kurt ve köpek çiftliğin yolunu tutmuşlar. Kurt bir ara köpeğe bakmış ki ne görsün? Köpeğin boynundaki tüyler dökülmemiş mi? Hayrola köpek kardeş. Boylundaki tüyler niye döküldü öyle? Ah, önemli bir şey değil. Diye yanıt vermiş köpek. Bu yanıt kurdu doyurmamış, üstelemiş. O izler tasma izi olmasın sakın. İyi bildin. Biz köpeklere tasma takarlar. Yani siz köpekler istediğiniz zaman koşamıyor musunuz? Hep o tasmaya mı bağlı kalıyorsunuz? Her zaman değil. Ama ne çıkar bundan? Karnımızı tıka basa doyurabiliyoruz ya. Ona bak sen. Bu söz üzerine kurt yarı yolda durmuş. Yok arkadaş. Ben bu işte yokum. Dünyanın en güzel yemeklerini de verseler özgürlüğümü hiçbir şeye değişmem. Ben istediğim zaman istediğim yerde özgür gezip tozmak isterim. Senin olsun o güzel yemekler. Kurt bu sözlerden sonra köpeğe hoşçakal bile demeden yemyeşil ormanlara doğru koşmuş. O gün bugündür hala koşuyordur belki de.